Allaʿalik Allāhu ya khayr al-wara, Kıymetli dinleyenlerimiz, bu mübarek derste tergib-i terib naklettiğimiz bu mübarek derste e, Kitab-ül İlm, ilimle ilgili kitaba başlıyoruz. Yani teşvikler olacak. Çünkü kitabın adı tergib, et tergib ve terhib, teşvik etme ve te, korkutma babındadır Tabi ilime ancak teşvik edilir, ilimden korkutulmaz. Et-tergibu fil ilmi. Bu bab insanı ilme teşvik edecek. Bu babta geçen hadis-i şerifler ve talebihi ilim tahsil etmeye teşvik edecek ve ta'alimihi ilmi iyice öğrenmeye teşvik edecek ve ta'alimihi ilim öğretmeye teşvik edecek. Sadece öğrenmek etmiyor. İnsanlara öğret öğrenmekle olmaz. Öğretmek de lazım. Daha ve macca hangi rivayetler geldiyse fi fazlil ulema'i Alimlerin fazileti hakkında, bir de ilim tahsil eden talebe-i ulûm'un işte hafızlığa, hocalığa, medrese tahsili, ayet hadis tefsir, hadis fıkı fıkıh okumak üzere talebelik yapanların ne kadar Allah'ın indine mertebesi var. Bunlar hakkında varit olan e, hadis-i şeriflerden bahsedecek bu bak. Rivayet olarak 100. 100. hadis-i şerife gelmişiz. Ee, şu anda okuyoruz. An Muaviyyete radıyallahu teala anhu Hazreti Muaviyye Efendimiz Bukhari Müslim İbn-i Mace'e vaat ediyor. Ee, bu hadis-i şerifi Hazreti Muaviye görüyorsunuz. Bütün en sahih kaynaklarda direkt Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyan ravi olarak muteber hüccet olarak e, kabul ediliyor. Hayretin Karaman onu sevse ne olur, ne zarar, sevse ne yarar. Hayretin Karaman kim? Muave'yi sevmem. Haşa ve kella. nasıl sevmiyorsun? Resulullah Efendimiz'den direkt rivayet etmiş. Burada Bukhari'yi alıyor ya. Ben Resulullah'tan işittim diyor. Kale kale Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Men yuridillahu bi hayran. Yufaklihü fiddin. Meşhur bir şerif. Biz çocukluğumuzdan beri ezberlemişiz. Men kimi ki yurid dilerse Allah Allah bi onun hakkında hayran. Bir iyilik. Allah Teala bir kulu hakkında bir iyilik dünyası ahireti mamur olsun. ...iki canında da aziz olsun. Bela başına gelmesin. Sıkıntılardan azad olsun. ...istiyorsa... yufekh fıkıh ilmi nasip eder hu ona. Ne hususta fıkıh ince anlayış demek. Ne hususta ince anlayış? Tıpta değil, هندesede değil, fizikte değil, kimyada değil. Tiyatroda değil, sinemada değil, siyasette değil, riyasette değil. Fiddin din hususunda ayet, hadis, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf. Bu hususta Allah kime ilim ve ince anlayış verdiyse Allah kim Mevla onun iyiliğini istemiş. Bu hadis i şerifi Ravâ Abu Yala Yala rivayet etmiş ve Ziyadefi bir ilave yapmış. Yani bu Yala'da geçen Abu Yala ziyade yapmamış. Yani Abu Yala devamında şöyle bir rivayet olduğunu beyan etmiş. Ne buyuruyor? ve men lem yufekkih lem yubali bih ve ya ben bunlar fıkıhçı da değilim ama yine bir şeyler okumaya çalıştım ama şimdi e, sevindim ya buna ve men kimi kilem Allah fıkıh ilmi vermedi ona yani kime dinde anlayış vermedi lem yubali demek Allah hiç itibar etmemiş biri ona onu adam yerine koymamış demek mevla taala bir kuluna iyilik dilese ona dinde fıkıh ilmi verir bir kuruluna e, efendim hiç itibar etmiyorsa onu adam yerine koymuyorsa çünkü cahil cahilen anımur etti din diyor Sindi hazretleri yani din işlerinde cahil yaptıysa bir adamı Allah ki onu Allah adam yerine koymamış ama çok para vermiş ona a yapmış onu paşa yapmış onu bakan yapmış onu başvekil yapmış onu ama dinden haber yok helal bilmez haram bilmez ne olacak şimdi? Allah onu adam öyle koymamış. Anladın mı? Allah bir kuluna Celle Celaluhu değer verseydi dinde fıkıh verirdi. E şimdi yani biz diyoruz satranç haramdır. Hanefi mezhebine göre. Adam çıkıyor bana göre böyle değil. E sen kimsin? Ben bakanım. E bakan olabilirsin abi. Bakan olabilirsin. Biz senin işine karıştık mı? Karışmadık.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 İleride şimdi öbürü adı daha da açıklayacak. Helal haram ilmi vermezse lem yubalibi Allah Teala ona itibar etmemiş. Ama fıkıh ilminin usulünü, furuğunu, ayetini, hadisini, fetvasını nasip ettiyse ama tabi hal-ı san adam da Allah adam olacak, mütedeyyin olacak, dindar olacak, ilmiyle amel edecek, dünyada zahit olacak, İslamiyeti, menfaatına, istismara kullanmayacak, ahirete rağip olacak, yani ahiret canlısı olacak. ibadet canlısı, müdavimi el ibadeti Rabbi. Rabbine ibadete devam edecek. Ha. Bunlar toplandığı mı bir adamda an ki Rabbim ona çok büyük hayırlar murat etmiş. Rabbim bizi cümlemizi onlardan eyle. Amin. Efendim, şimdi ikinci hadis-i şerife geldik. <gülüyor> Tabarani, muadir, hadis rivat Tabrani ve'l Kebir İmam Tabrani büyük muhaddis, Mücammikebi'rinde bu hadis-i şerifi rivayet etmiş.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 Kimse anasının koynunda, babasının kucağında hoca olmamış. Teallüm ile. Yani ince ilim tahsil edecek. Okuyacak. Alimlere müracaat edecek. Fıkıh kitapları var. Sen süffü. O sonra vel fıkku, Fıkıh. Fıkıh din, din ilmi. Helal haram ilmi. Bu neyle olur? Din işlerinde ince anlayış. Ancak bit tefekkuhi. Tefekkuh demek kafayı yormak. Eee Anlayış talebinde zorlanmak, son derece cehd gayret göstermek, kuvve-i kuvve yani içinde insanın zakire gücü var, hafıza gücü var, anlayış gücü var, kuvve-i müdrike var, idrak gücü var, bütün bunları çalıştıracak. Niye çalıştıracak? Allah'ın dinini anlamaya çalıştıracak. i̇mam Azam, nasıl İmam-ı oldu? Bin kere derdi bir meseleyi dinlesen bir hocadan, bir alimden,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 Çalışacaksın. Ezberleme hakaret edeceksin. Zorlanacaksın. Tefakku, tekellüften geliyor tefeul babı. Tekellüf ne demek? Zahmet çekeceksin. Dini anlamak için, helalı haramı anlamak için. Delillerini sormak soracaksın. İlim öğrenmek ne olur? Kimse durup dururken doktor olabiliyor mu? Mühendis olabiliyor mu? Kim Kimyager olabiliyor mu? Adam diplomayı bakkaldan mı alıyor, kasaptan mı alıyor? Bu insanlar köprü yapıyor... Çeşme yapıyor, işte doktorlar bu kadar açık ameliyat, kapalı ameliyat vesaire ve Bunlar teallümsüz, okumamış, öğrenmemiş mi? Böyle hoca oldular, doktor oldu. Olmadı. Peki, din işinde sen kaç kitap okudun? Ne kadar fıkıhçı alim gördün? Din ilimlerinde ne kadar çalıştın, gayret gösterdin? Ne kadar vakit sarf ettin? Hiçbir şey yok. Ondan sonra işkembe-i kübradan atış serbest. O helal, bu haram. Ne uyduruyorsun? İlim öğrenmekle olur fıkıhta. Fıkıh ilmine çalışmakla olur. Helal haram ilmi asla Allah'a iftira olur. Kendi kafandan konuşulacak bir şey değil. Ayet vaizlere dayanman lazım. Müşehidlere dayanman lazım. Burada onların görüşlerini anlamaya çalışmakla olur. Tefekkuh anlamaya çalışmak. Anlamaya çalışmakta neyle olur? Efendim, e, ilme çalışmakla olur. Sen şimdi e, bir alime kavuşmazsan ve men lemmetahallemin ehli yapka cahilan diyor. Her şeyin ehli var. Makarna pişirmek en kolay şeydir. Ver bana bir çuval makarna, hamur ederim bırakırım sana. Çünkü neden? Hanımdan öğrenmem lazım. Ehlinden bir şey öğrenmeyen cahil kalır. Ehli kim? Siz bilmiyorsanız ilim elinden, zikir elinden sorun Allah buyuruyor. Sen bu işte ehliyet ve liyakat sahibimizin değilsin. Soruyor musun? Sormuyorsun. Ne oldu? Aklıma böyle geldi. E demek Allah seni hiç adam yerine koymuyor ki böyle konuşuyorsun. Allah sen adamına koysaydı dinde fıkıh ilmi nasip ederdi. Dinde fıkıh ilmini neyle nasip eder? Ehlinden okumakla. Sen bana bir şey söylediğimi kaynak göster, gösteremiyorsun. Ben sana 50 tane kaynak gösteriyorum. Neden? Çalıştım çünkü dersime. Sabahlara kadar uyumadım çünkü. Yüzlerce binlerce kitap okudum çünkü. Ehlinden senelerce ders okudum çünkü. E sen ne yapıyorsun abi? Bir şey yok. E millet bana hürmet ediyor. Ben ağayım, paşayım, bakanım, takanım. Ondan sonra istediğim helal derim, istediğim aram dedim. Yok öyle bir şey. Ee, fıkıh tefekkuhle olur. Yani fıkıh ilmine çalışmakla sen helal aram hakkında konuşabilirsin. Yoksa nasıl yapacaksın? Ve men yürüdil abi hayran Allah teala kimin hakkında hayır murad eder? Yani iyilik dilerse ufekküh din. dinde ona fıkıh ilmi nasip eder ve nimayak şah Allah min übadiylema içinde Allah'tan Hakkıyla korkanlar kimlerdir? Ancak alimlerdir. Ayetini okuyor. Ayet'tendir de hadiste de geçiyor bu. Niye ancak alimler korkar? Alimler bilenler demektir. Bilmeyen neden korksun? Bilmeyen sakınıacağı şeyi bilmiyor ki sakınamaz. Neden sakınması gerektiğini bilmiyor, çünkü sakınamaz. Allah'ın kuvvetini, azametini, sıfatını bilmiyor ki alim değil. Allah'ın sıfatlarını bilmeyen Allah'tan korkar mı? Ben şimdi bir şeyi helal demek için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 caizdir, değildir, helaldir, haramdır çünkü cehennem dibini boylayacağı için. Ecraukum al-nar Cehenneme girmekte en atılganlarınız fetva vermeye en önce atılanlarınızdır. Sen Allah'ın ilminden helal haramı nasıl konuşuyorsun? Ayet-hadis mi geldi sana? İn endekum sulthanun bi'aza. Bu konuda hüccetiniz, deliliniz var mı? Etekulun ala Allahu male şeyleri mi Allah adına iftira diyorsunuz? Kul innelledine iftirunu ala Allahil ve la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 Sigareye haram diyemezsin. Çünkü ne oluyor? Allah'a yalan uyduruyorsun. Asla felah bulmayacaklar. Bir adam tavla oynamak helaldir dedi. Asla iki cihanda felah bulamaz. Neden? Men la'ibe bin ner fakat sallallahu ve rasuluhu. E bu Davud hadisi. Nart dimmi ne diyorlar? Ona. Ne diyorlar işte? E, tavla oynayan Allah resen isyan etmiştir. Kumar olsun olmasın. Kayıt kumar kayıt yok. E bu Davud hadisi. Sen niye göre helal diyorsun? Anladın mı?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 Kafir olmaları sebebiyle şiddetli azabı onlara tattırır Hoca ben kafir değilim ki. Ama helala haram dersen kafir oluyorsun. Harama da helal dersen kafir oluyorsun. Anladın mı? Onun için öyle bir şey yok. Allah'ın dini hakkında uyduran kafir olur. وَالِسْتِحْلَالِ كُفْرُونَ اَقَائِدْ اَهْلِ سُنْتِ اَمَرْ Ömer مَتْنِينَ de var. Harama helal demek adam kafir et. Sen o zaman işte... rakı hiç on bardak şarap içsen idare eder. ...neye göre diyorsun bunu? Bunu dedi İlahiyatçıların bazıları. İçimlerini söylemiyorum. Şey, ölmüşler kalmışlar şimdi bir kısma. 10 bardak kadar içilir dedi ya. Bu nasıl konuşuyor bunu? haram helal dediler, helal-ı haram dediler. Şimdi namaz farz değil diyen, beş vakit üçe indiren... ...Allah adına uyduruyorlar. Onun için... E, ...Allah'tan ancak alimler korkar. Niye alimler korkar? Adam Allah'ın dinini biliyor, kitabını biliyor helal haramı biliyor, Allah'ın sıfatlarını biliyor, azabını biliyor, adam da sakınıyor. Ben niye ödüm kopuyor bir şeye, helal-ı haram, mekruh, mubah demeye, kırk tane kaynak arıyorum, hocaları arıyorum, soruyorum da... Öbürü şadırvanda oturmuş, sokakta çıkmış veyahut ağzına mikrofon dayandığı zaman hemen kendini hüccet sayıp konuşuyor. Kaynaksız, alim değil. Allah'ı bilmeyen Allah'tan korkamaz. Ahireti bilmiyor. Bilmiyor ki ahirette Allah bana, sen... ''Ne konuştun ya harama helal dedin sen kimsin ya?'' ''Allah bana sorarsa ben ne cevap verin?'' Adam Allah'ın sıfatını bilmiyor. Ancak âlimler korkar buyuruyor. Bu çok önemli ayet-i ile bu istidlal. Efendim Allah'ın kibriyasını, azametini, kahrını, kalebesini, izzetini bilmeyen neden korkacak yani? Bazıları da hocadır işte. Kitapları yüklenmiş merkepler gibi buyuruyor Kemal Pınar Esfara. Cuma Suresinde. Onlar da çok ömür tüketmişler ilahiyatta şurada burada. Ondan sonra da efendim hiç Allah'tan korkmadan konuşuyor. Yaşan Nuri e, diyordu ya bana. İşte efendim hadi benim diyor çok takva belki değilim yor atıyor yani. Bana diyor konuşuyor diyor. Hüseyin Hatay'a da konuşuyor ya diyor. Hüseyin Hatay diyor sahibi tertiptir. Hiç namazı kaza yok. Hüseyin Hatay dediği belki 90 yaşta gelmiş. Mutezile'nin imamı Ankara'da. Bütün Mutezile'yi ilahiyata sokan hepsi o kader inkar ettiren. Sahibi tertip ne demek? Hiç namaz kazası yok. Sahibi tertip olsa ne olur? Sahibi iman değil. Kaderi mi alın yaz yok? Allah ne bilsin diyor. Senin evde ne yaptın diyor ya. O kulamla oturuyor. Sahibi tertip bir şey, namaz kazası yok. Bana ne sahip? Sahibi iman olsun. Sahibi iman olmadıktan sonra sahibi tertipten bana Yani şunu demek istiyorum. Allah'tan ancak alimler korkar deyince her alim geçinen de değil. Çünkü adam çok ilmi var. Ve lakin Allah teferruatı bilmez dedi. Yani muhtecile böyle diyor zaten. Ya Bu kafada olduktan sonra Allah'ın ilmini inkar ettikten sonra onu Allah'tan korkacağını nereden bekleyelim? Onun için alimlerden de maksat ilmiyle amel eden alimler. Han Abdullah yani İbn Mesud İbn Mesud Hazretleri Abdullah dedi İbn Mesud demek. O hadiste kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki İradatullah bi'bin hayran feqqehu fi'd-din ve elhemehu ruştah. Allah Teala bir kul hakkında iyilik murad ederse ona dinde helal, haram, mekruh, mubah ilimlerini nasip eder. İşte hocalardan ehlinle buluşturur, okumak nasip eder.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 Allah rasyonle hakkıyla iman edenler, cihad edenler, infak edenler, şüphe etmeyenler, vesaire faziletli ameller, ahlak sahipleri, Humur fazla Allah Allah lütfederse adama ruştun ilham eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında Allah'ım ilham eyle ve azizimi şerri nefsi. Ya Rabbi ruştum ilham eyle yani isabetli karar alma kabiliyeti ver. Yanlışa yönlendirme.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 ...devreye girdiği noktalarda rüşt kaybolur. Akıl mantık durur. Yani akıl mantığını ne? Şehvet, e, hırs, tama, gazap, sinir, öfke adamdan mantığı götürür. Mantığı götürür bütün bunlar. Çünkü şehvet ateşi bastığı zaman da zina, mina, düz dü, dü, tren patlamış araba gibi bir de baktım gitti. Veya sinirlendi bir de baktı vurdu adamı ya. Yumruk attı adamı öldürüyorlar ya sinirini. Niye sinirlendir abi? Korna basmış. Ya bu, bu adam doğru düşünebilir mi yani? Bu adam raşit bir adam olabilir mi yani? Bu adam 80 yaşında olsa ne olur, dünyanın ağası paşa zengin olsa ne olur, fakir olsa ne olur. Yani bu adamda akıl mantık yok. Ve Ali normal radıyallahu anh İbn Ömer Hazretlerinden rivayet edilen hadislerde ne buyurdu? Eftalul ibadeti'l fikhu'' İbadetlerin en üstünü fıkıhtır. Ya fıkıh öğrenmek demek helal haram ilmini tahsil demek. ...fıkıh dersinde kitap okumak, hocadan öğrenmek... ...bunun ibadet neresi? E biz sana demedik mi ki ilim en büyük ibadettir. Çünkü neden ibadettir? İbadetlerin en üstünü fıkıhtır. Çünkü sen eğer... ...namazı nasıl kılacağını bilmezsen... abdesti bozanları bilmezsen... ...içindeki dışındaki şartları bilmezsen... ...ne kadar kan bulaşırsa... ...ne kadar idrar elbisene damlarsa... ...efendim... E, ...libas, e, örtünme emri yerine gelmiyor. Necasetten taharet... Necasetten taharet şartı bozuluyor, namazın gitti. Kıbleye yönelme şartını bilmiyorsun, rastgele döndün bir tarafa. Vakit girmeden namazı kıldın. Niyeti yapmadan ne namazı belli değil durdun. E şimdi bu şartlar, fıkıh, ibadetinin en üstünü fıkıhtır. Çünkü ilmihali bilmeden, abdesti kusuru bilmeden, tahareti bilmeden, ön şartları bilmeden, içindeki şartları, farzları, vacipleri bilmeden hangi namazı kılacaksın? İbadetlerin en üstünü namazdır diyelim. Tamam namazdır. Ama namazı kılmanın yolu nedir? İlimdir ve fıkıhtır. E fıkıh bilmediğin zaman namazı kılamazsın. Kılarsan olmaz. Ben kıldım oldu ya döner Bektaşi işi. Abdestsiz kıldım oldu diyor. Siz niye ikide bir abdest alıyorsunuz diyor. Yani oldu da kim kabul etti? O zaman ibadetlerin en üstünü fıkıhtır. Yani ilim imnafile ibadetten üstündür. Her zaman bunu söylüyorum. Çünkü bir ilim meselesi, itikat meselesini düzeltmek, fıkıh meselesini düzgün yapmakla Namazın orucun kurtulur. Veftalüddin elvara. Dinin taatın, ibadetli dindarlığın en üstün mertebesi de haramları bırak şüphelerden de sakınmaktır. Takva haramlardan sakınmak. Ve şüphelerden de sakınmak. Bir insan dindar dindar çok ibadet falan yapıyor. Eee sabaha kadar namaz kılıyor her gün oruç tutuyor sıralı ibadet Kur'an okuyor. Günde bir hatim üç günde bir hatim. Ama bakıyorsun oradan haramı yedi. Ha, o zaman bu dindarlık değildir. Esas dindarlık en üstün mertebesi nedir? Haramdan sakınmak şöyle dursun. den bile sakınmak. Yani mesela adam şafi mezhebindedir diye yiyebilir miyim? Şafi mezhebinde midiye helaldir, yiyebilir. Ama eğer o dindar bir adamsa ne der? Madem Hanefi mezhebinde bu caiz değil, ben bu şüpheye girmeyeyim der. Anlatabildim mi? Ben bu şüpheye girmeyeyim der. Bir tane midiye için, istiridye için yengeç yiyeceğim diye ne lüzum orada tahrimen mekruh olan şüpheye düşeyim der. Benim mezhebim de helalsa da öbür mezhebi de gözetir. Çünkü neden? onlar da müştehittir delilleri var. Yani haramı bırak. üçlü hani kumar, faiz, fuhuş. Herkese göre haram. Şüpheli ise ondan da sakınırsa de dindarlığın en üstün mertebesi olur. Yoksa namaz abdesti çok yaparsın. Ama oradan gidersin haram, mekruh, yersin, içersin. O zaman dindar değilsin. Veya ticarette başka Bir baktın. Faiz şüphesi bulaştı bu işe. Yani helal diyen var ama yasak diyen de var. İhtilaf girdi. Abi şüpheli can cennete girmez. Ha dindarsan... ...şüpheyi de bırakırsın yani. Ki Haram denmeyen bir şey. Şüphe zaten haram belli. Haramlar belli. Onun için bu hadis-i şerif çok önemlidir. An-ı Hüzeyfe de bil-i yemani radıyallahu te'ala an Hazreti Hüzeyfe Efendimiz'den ibadet edilen hadis-i şerifte kâle kâle Rasûlullahi sallallahu te'ala. Kâinat'ın efendisi ne buyurdular? İşte hep söylediğim işe geldiniz. فَظْلُ ilmi خَيْرٌ مِّنْ فَظْلُ الْعِبَادِ İlmin fazlalığı ibadetin fazlalığından hayırlıdır. Şimdi ben bu gece 20 rekat teheccüd mü kılayım? Yoksa 2 rekat teheccüd kılayım? Geri kalan 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika zarfında bir ilmi hal okuyayım? İlmin fazlalığı ibadetin fazlalığından hayırlıdır. Çünkü fazla ibadet yaparsam ama orada bir yanlış yapma ihtimali var. Küllün gider. Ama ilim okuduğunda o yanlışı düzeltme ihtimalin artıyor. Bundan dolayı nafilerde ilmin nafilesini artırın. Fazla ilim, fazla okumak, fazla dinlemek, fazla sohbet dinlemek. Çünkü sizin ekseniniz okuma şeyiniz yok yani melekeniz. Okumak Türk milletine zor geliyor. Hiç olmasa dinleme şeyiniz kolay geliyor. Yani çünkü cemaatin çoğu ne diyor? Kulama dayıyorum diyor. Sen sohbetler öyle uyuyorum diyor. Adam şu sohbet dinliyorum başka bir çarem yok diyor. Bir şey haberim yok diyor. Yani ya ne yollaysa ilmin fazlalığı. Yani sen dinlemek suretiyle bir şeyler öğrenen bir adamsan, o da ilimdir tabii ki. Neyle öğreneceksin başka? Gidip medreseye yazılamıyorsun. işim var, gücüm var, çolum var, çocuğum var. Nasıl okuyacaksın? Bari sohbet, dinle. Onu da dinlemezsen, o zaman ahirete cahil çıkarsan Allah seni hayrını dilememiş. Ve gayru dini kumul vara, fazla ibadettense nafile, fazla ilim eftaldir. Yani şimdi mesela adam Mekke'desin, orada tavaf en eftal amel. Mekke'deki tavaf, başka yerde tavaf yok dünyada. Ama bir de baktın ki tabi eskiden vardı hoca efendiler konuşuyorlar şimdi bu Hiç şey konuşturmuyor. Eskiden vardı halakalar vardı. Şimdi de var kendilerinden olanlar konuş. Baktın ki Mahmud Efendi Hazretleri, bilim, o zaman öyleydi. Köneni Mehmet Efendi Hazretleri, şu Efendi Hazretleri, bu dolu meşayih vardı. Mekke'de falan bir gidiyorduk, herkes diyorlardı şurada şu zat gelmiş, burada bu zat gelmiş. Şimdi tabi kimse kalmamış. E şimdi gidiyorsun bak. E o da orada bir sohbet yapıyor, bir şey anlat. Sen şimdi orada gidip bir ömre yapsan mı Eftal? Veya da on tavaf yapsan mı Eftal? O zaten oradaki, Mekke'deki bir sohbetini dinle. İlmin fazlası, ibadetin fazlasından hayırlıdır. Orada bir itikadını düzeltirsin, hayatın kurtulur. Orada on tavaf yaparsın ama belki itikadında bir bozukluk var. Anladın mı? Ve gayru dinikumul vara. Dininizin en hayırlı mertebesi veradır. Demin anlattığım ad şerif gibi bu da. Dindarlığın en üstün mertebesi,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 Ama haramdan sakınmıyorsan bunların hepsi alacaklılara gider. Onun için haramdan sakınana az ibadet yeter. Haramlardan sakınmayana çok ibadet yetmez. Dininizin en hayırlı noktası haramlardan, şüphelerden sakınmaktır. Ve hani Abdü abd'ın amr'ın adıyla Allah'ın üma. Abdü ediliyor. Bu şerifte ne buyuruyor? an rasûl sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle, efendisi buyurdular... قَلِيلُ الْفِقِّ خَيْرُ مُنْ كَثِرِ عِبَادِ Fıkıh ilminin azı bile ibadetin çoğundan hayırlıdır. Çünkü helal haram bilgisi. Namazı ne bozar? Hangi sülü abdest alınmaz? işte taharet nasıl yapılmalıdır? İstibra meselesi, istince meselesi adam. Eee git imam olmuşlar. Haladan çıkar çıkmaz gidiyor abdest alıyor. Ne kırk adım atıyor, ne elli adım atıyor, ne yaşlı kadar dolanıyor, ne pamuk kullanıyor. Bir şeyden haberi yok. İmam olmuş. Yani fazla ibadettense azıcık fıkıh okusaydı...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 İlk 120 sayfadaki bölümünde. Fıkıh Ekber. En büyük fıkıh ve anlayış Allah ve Celle Celalü onun emrettiklerine inanma hakkındadır. Sonra fıkıh asgar geliyor tabii ki Allah'ın isimlerin sıfatlarına göre, amentüye göre yani abdest kusül meseleleri ona göre nispeten küçük kalıyor. Çünkü imanı olmayanın abdesti kusul zaten olmaz. Bundan dolayıdır ki Allah Teala cümlemize hem fıkıh ekberde, en büyük fıkıh itikatta